Hakkı benimsemeye meilli bir yapısı var. Resulüm sen yüzünü hanif olarak dine. Allah insanı hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir. Ayetinde ifade edildiği üzere Allah insanı kendisini tanımaya yatkın bir yaratılışta var etmiştir. Zamanla fiziksel, bilişsel, psikolojik ve benzeri birçok yönden gelişen insan inanç yönünden de gelişme gösterir. Bu gelişimde hem yapısal özelliklerin hem dış faktörlerin etkisi vardır. Tüm bu değişkenler ve yaşanan tecrübelerle kişinin inanç dünyası her dönemde yeniden şekillenir. Bireyin inanç gelişimi üzerinde duracağız bu akşam ve din eğitiminin inanç gelişimiyle ilişkisine temas edeceğiz. Konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Zeynep Kaya. Düşüncenin özü başlıyor. Hoş geldiniz Zeynep Hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, hamdolsun. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. Bu pandemi sürecinde iyiyim diyebilmek hepimiz için büyük bir nimet. Evet, hamdolsun. Ee, bazen gönüllü, bazen gönülsüz olarak yine de bu cümleyi sarf etmek gerektiğini düşünüyorum. Evet, sağlığımız yerinde. Elhamdülillah. Hocam bugün sizinle inanç gelişimi ve din eğitimi üzerinde duracağız. Hı hı. Öncelikle din, ahlak ve inanç gelişimi kavramlarını bir tanımlayalım. Çünkü sohbetimizin devam eden kısmında bu kavramları yoğun olarak kullanacağız. Ve bunların arasında ne gibi farklılıklar, ne gibi benzerlikler var? Bunu bir oturtalım. Evet, e, elbette kavramlardan başlamak önemli. E, tabii bu kavramlar aslında din, ahlak ve inanç kavramları. Böyle tek bir tanıma sıkıştırılabilecek bir yapıya sahip değiller. Tüm kavramlarda... Aynı güçlüğü yaşarız biz. E, kavrama hangi e, bilim açısından baktığınız e, çok önemli felsefi açıdan, psikolojik açıdan, başka açılardan bu tanımları değiştirebilir. Ama genel olarak her tanım kısaca şöyledir e, denildiği için e, tüm bu bakış açılarından hareketle e, belki dinden başlayarak şöyle söyleyebiliriz. E, din kelimesinin sözlük anlamı, terim anlamı olmak üzere tüm kavramlarda böyle bir ayrım yapıyoruz. Din içinde bu ayrımı yapmak mümkün. Sözlükte Arapça değene kökünden gelen bir kelime din ve çeşitli anlamları var. Teslim olmak, boyun eğmek, belli bir yolu takip etmek, itaat etmek. Kur'an-ı Kerim'de ilk suremiz olan Fatiha suresinde geçtiği üzere din gününün sahibi kelimesinde olduğu gibi ceza günü şeklinde ifade edilebilir. Tabi terim olarak baktığımızda bizim İslam'la ilgili kitaplarımızda özellikle İlmalina Hamdi yazır Ahmet Hamdi Akseki'nin tanımlarında dinin insanları kendi iradeleriyle doğru yola Allah'ın peygamberler aracılığıyla göndermiş olduğu vahye gönüllü olarak bağlanıp bunu insanları saadete götüren bir yol olduğunu olduğu şeklinde tarif ettiklerini görüyoruz. Benim kendi çalışmam açısından ve gelişim boyutuyla aslında dine baktığımızda biz bizde bizim için burada önemli olan şey din nasıl tanımlanırsa tanımlansın aslında özünde bir bağlanma ilişkisi olduğu. Zira bu ilişki Seyit Hüseyin Nasrın kendi ifadesinde de. Bir şey buluyor, somutluk buluyor ve o da diyor ki din her şeyden önce kişinin bağlanma ilişkisine girdiği bir durumdur. Tabii biz buradaki bağlanmayı aşkın yüce yaratıcıyla olan bir bağlanma olarak düşünüyoruz. Din kelimesinden ahlak, ahlak kelimesine isterseniz geçiş yapalım. Ahlak kelimesi de yine Arapça iyi huylar, güzel huylar bütünü anlamında anlaşılabilir. Her toplumun kendine ait bir ahlak anlayışı olduğu sıklıkla ifade edilir. Ahlak tabii ki çok geniş bir kavram. Yani toplumsal ahlak, kişisel ahlak, bireysel ahlak, kişinin Allah'a karşı ahlakı, kendine karşı ahlakı dediğimiz boyutlarıyla oldukça geniş bir kavram. Fakat biz ahlakı gelişimle birleştirdiğimizde aslında şunu kastediyoruz. Ahlak gelişimi kişinin doğduğundan, doğduğu andan başlayarak yaşamının ilerleyen zamanlarına kadar yaşamış olduğu toplumda neyin iyi neyin doğru olduğuna dair ilkeleri öğrenmesi. Yani toplumsallaşma süreci içerisinde bu toplum neye iyi neye doğru der, neye çirkin neye güzel der. Bunu öğrenme sürecinde biz ahlaki gelişim diyoruz. İnanç ise yine e, tanım babında... E, Kişinin güven ilişkisi içerisinde bir şeyin doğru olduğuna dair güveni olarak tanımlanıyor inanç kelimesi. Lakin inancın da boyutları söz konusu. Bu anlamda inancın bir bilgi boyutu var, bir duygu boyutu var, bir uygulama boyutu var, bir tecrübe boyutu var. Dediğimiz gibi çok boyutlu bir kavram. İnanç gelişiminden de biz. Kişinin yine bir bireyin çocukluğundan itibaren belki ailesinin en başta tabii ki birinci derecede ailesi olduğu için ailesinin sahip olduğu dini değerleri, dini inanç biçimini deneyimleme aşamalarına inanç gelişimi diyebiliriz. Çok temel olarak böyle özetlemek mümkün. Ahlak gelişimini belki bir, bir dereceye kadar anlayabiliyoruz ama dini gelişimle inanç gelişimi arasındaki püf nokta e, ayırım nerede hocam? Ee, evet bunları birbirinden ayırmak zor zira inanç çok, gelişimi. Çok evet. ve o söylediğiniz ilkeleri oluşturmada hepsinin çok büyük etkisi var. Hem ahlakın hem dinin bu konuda çok yönlendirmesi var. Biraz o noktada... Evet haklısınız. Bu zaten bu alanda çalışanları da zorlayan bir husustur aslında. İnanç gelişimi dini gelişimin bir parçasıdır. Onun içerisinde o çerçeve içerisinde yer alır. Dini gelişimi şöyle tanımlamak belki daha mümkün. Yani kişinin belli bir kurumsal dinin gereklerini öğrenme sürecine belki biz dini gelişim diyebiliriz. Bunun içerisinde ibadetleri katabilirsiniz. Diyelim ki kişinin namaz kılmaya öğrenmesi, işte Allah'a nasıl dua edeceğini öğrenmesi, peygamberle ilgili olarak ona bir nasıl salatı getireceğini öğrenmesi. Yani bu ritüel boyutu dinin daha çok şekilsel ve sembolsel sembollere dair olan boyutunu din gelişim olarak tanımlamak mümkün. Fakat inanç biraz daha kapsamlı ve biraz daha derinlemesine inen bir husus. Zira dini gelişimin temelinde de Bizim Allah'la kurduğumuz yani yaratıcıyla, aşkın varlıkla, Tanrı'yla kurduğumuz bağlantı ve aynı zamanda bu değerlere, dini değerlere atfettiğimiz kıymet de bir anlamda gündeme geliyor. Yani bir Allah tasavvuru, bir peygamber tasavvuru, ondan sonra bir ahiret tasavvuru dediğimiz tasavvurlar bizi harekete geçiren, uygulama noktasında harekete geçiren dini duygu daha çok inanç gelişimiyle ilişkilidir diyebiliriz bu bağlamda yani çok bütünüyle ayıramıyoruz zira kitaplarda da zaten dini gelişimi ifade ederken biz zaman zaman cümle aralarında inanç gelişimi de deriz tam aksi olarak yani benzer bir şey, özür dilerim aksi olarak Demeyelim benzer bir şekilde mesela inanç gelişimini kullanırken mutlaka dini gelişim ifadesini de kullanmak durumundayız. Niyet ve eylem ilişkisinin sıkılığı da herhalde Evet bu da e, bununla ilişkili hayrı, e, olduğunu düşünüyoruz ama şu var yani e, biz burada inancı dini temelli olarak düşünüyoruz elbette ki mensup ol, evet, olduğumuz kültürden kaynaklı olarak ya da e, kişinin... E, dini yaşantısını dikkate aldığımızda bunu inançla ilişkilendiriyoruz ama tabii dinden bağımsız olan bir takım inançlarımız da var. Fakat bu bizim özellikle şu an konuştuğumuz konumuz dışında kalıyor. Evet. İnanç gelişimi esasında dini gelişimin bir parçası. İnanç ve inanç gelişimi ile alakalı sosyal bilimler alanında ortaya atılmış tezler var. Ve bu tezlerin birçoğu diğer bilim dallarında da kabul görmüş referans gösterilen tezler. Siz bu teoriler üzerinde ayrıntılı olarak çalışmanızda yer vermişsiniz ve bunlar üzerinde duruyorsunuz. Hı hı. Bu teorilerden çok ayrıntılı bahsetmek gerekmeyecek pekala programımız içerisinde. Fakat bu teoriler bağlamında Bireyin çocukluktan yetişkinliğe, inanç gelişimi üzerinde neler söyleyebiliriz? Evet, e, inanç gelişimi e, başlı başına inanç gelişimi teorisi olarak adlandırdığımızda benim çalışmamla bahsettiğim gibi e, James Fowler Amerikalı olan e, gelişimci. E, James Fowler'a ait bir inanç gelişimi teorisi var. Fakat e, az önce ifade ettiğimiz gibi dini gelişim ve inanç gelişimini çok ayırt edemediğimiz için Genelde dini gelişim teorileri başlığı altında inanç gelişimi de bir başlık olarak inceleniyor. Buraya baktığımızda da iki tane genel akımın olduğunu görüyoruz. Özellikle çocuklarla yaptığı araştırmalar neticesinde çocukların zihinsel gelişimi, bilişsel gelişimi ve beraberinde ahlaki gelişimini gündeme getiren Jean Piaget'in bu alanda çok etkili olduğunu görüyoruz. Zira dini gelişim teorilerinde de ikiye ayrılan, bir e, akım var. Bunların e, biri Piaget'i takip edenler biri de neo-Piaget'ciler diye adlandırılıyor. E, üç tane temel teoriden, dört tane belki fovları da dahil ederek dört tane temel teoriden bahsedebiliriz. Bu teorilerin hepsinin özünde az önce belirttiğim gibi yine e, Jean Piaget'in Bilgisel gelişim basamakları'nın etkisini görüyoruz. Bu da şöyle izah edelim ki diğerlerini anlatırken bir temel olsun. Jean Piaget çocukların zihinsel gelişimi için dört tane temel boyut belirliyor. Bu, bunları aşamada diyebiliriz. Bu aşamaların ilkinde İşlem öncesi dönem diyoruz biz bu döneme. Yani çocuğun işlem henüz kıyaslama yapamadığı, mantığını yürütemediği, henüz bir şeyi kavrayamadığı dönem olarak adlandırıyoruz. Bu daha sonra somut işlemler ve soyut işlemler dönemi olarak ikiye ayrılıyor. En başta da biz 0-2 yaş arasında bir dönemden bahsediyor Piaget. Burası da sezgisel dönem şeklinde ifade ediliyor. Burada herhangi bir düşünme faaliyeti söz konusu değil. Sadece Çocuğun sezgileriyle aldığı bazı düşünceler, bazı davranışlar var. Fakat burada herhangi bir zihni gelişim gözlemlenmiyor. Somut işlemler dönemi özellikle 7 ve 11 yaş dönemleri arasına tekabül ediyor. Bu dönemde çocuk somut olarak düşünebiliyor. Yani bizim zahir dediğimiz durumu anlayabiliyor. Bir şeyi arasındaki ilişkiyi kurabiliyor ama onun arkasındaki derin mantığı anlama konusunda henüz tam olarak yeterli değil. 11 yaşından sonra ise özellikle dini gelişimde ki dini kavramların çoğusu soyuttur malumunuz. Bu kavramları yani Allah kavramını işte ahiret kavramını artık soyut olarak göz gözle görmese de tecrübe etmese de bunları anlayabilecek kapasiteye geliyor. Diğer dini gelişim teorileri de bunu temel olarak ilerliyor. Örneğin bunlardan ilki Ronald Goldman'ın dini düşünceyle de dini düşünce gelişimi olarak adlandırılan bir teorisi. Bu da tıpkı e, Piaget'in basamaklarını takip ederek birer ara evre koyarak, yani işlem öncesi döneme somut gelişim basamağına ve soyut gelişim basamağına bir geçiş evresi ekleyerek beş basamak üzerinden biraz daha ayrıntılarla anlatıyor Evet, yani e, Piaget bunları tam olarak sanki bıçakla kesilmiş gibi 7, 11 yaştan sonra böyle düşünüyor ya da 7 yaştan sonra böyle düşünüyor diye e, izah ediyor gibi gözüküyor ki temelinde aslında onda da geçişler var. Fakat e, Goldman bunu biraz daha detaylandırarak orada bir geçiş aşamalarının olduğunu yani somut işlemler döneminden birden böyle soyuta geçilmediğini, e, çocuğun o bazen e, somutları soyuta kayar gibi düşündüğünü ama tam olarak da soyutu anlayamadığı dönemleri ekliyor ve beş dönem şeklinde bunu izah ediyor. O da tıpkı Piaget gibi 11 yaştan sonra artık soyut düşünebildikten sonra başka bir evre eklemiyor dini gelişime çocuklarla çalıştığı için. Bu gelişim teorilerinin bir kısmında araştırmacılar seçtikleri örneklemleri çocuklardan seçiyorlar. Bir kısmı ise hem çocuk hem de yetişkinliğe varıncaya kadar bu süreci izah etmeye çalışıyorlar. Arkasından gelen Elkind, David Elkind adlı araştırmacı yine dini kimlik gelişimi şeklinde üç evre üzerinden dini gelişimi izah etmeye çalışıyor. Onun kuramı belki biraz daha şeye yönelik kişinin dini kendini dini kendince benimsemeye yönelik ya da dini ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik. Goldman diyor ki üç evreden geçer çocukluktan. Yine e, somut, e, yaşa, soyut yaşa kadar yani 12-13 yaşına kadar. Bunlardan ilki e, ilk doğduğunda çocuk himaye edilme e, ihtiyacına sahiptir. Ve bu anne babasının ona karşı sevgi, şefkat ve himaye göstermesiyle ortaya çıkar. Dini gelişimin temeli de burasıdır diyor Goldman. Yani eğer çocuklukta himaye görmeyen, ve sevgi şefkat görmeyen bir çocuk muhtemeldir ki dini gelişim adına da olumsuz bir basamağa atlamıştır. Buranın tamamlanması çok önemlidir diyor. Sonra somut basamaklarla eşleştirebileceğimiz bir temsil döneminden bahsediyor. Burada da çocuğun model dini anda. olarak evet model olarak yani kendini bir şekilde temsil etme ihtiyacı hissediyor ama bunun altı boş. Yani mesela çocuk bir Müslümanın namaz kıldığını biliyor ama namaz ne için gerekli? Allah'la nasıl bir bağ? Bundan çok da haberdar değil. O bir 12 yaşından sonra da bir bilgi ve bir idrak ve ilişki arayışı içerisindedir diyor. Anlamlandırma açısından. Evet, bu da bizim tıpkı ergenler üzerinde çok tecrübe ettiğimiz gibi bir kimlik arayışı, bir hayatı anlamlandırma arayışı. Ve buradaki dini gelişimde biraz böyle sancılı, ilişki çıkışlı. Yani bu dönemde dinden çok da uzaklaşabiliyor, yine çok da yaklaşabiliyor. Sorgulama süreci. Evet bu süreci de geçirebiliyor. Ee, sonrasında e, Fritz o Oser denen bir diğer gelişim psikoloğu e, dini gelişimi, dini yargı üzerinden ki biz bunu daha önce Kohlberg'den biliyoruz. Bu da ahlaki gelişimi, ahlaki yargı üzerinden e, açıklamaya çalışmış idi. E, Oser de yine bir beş evre e, üzerinden kişinin kendini Allah'la olan ilişkisi yani elbette ben Allah diyorum ama onların ifadesine Tanrı'yla olan ilişkisinde İnanatları kendini var. konumlandırmasına göre bir dini gelişim e, basamaklandırıyor. Ve ilk basamakta diyor ki e, bu özerk olmayan bir basamak tamamıyla kişinin ailesine bağlı. E, orada da Allah'ın e, Tanrı'nın işte mutlak aşkın yaratıcının mutlak otoritesini kabul ettiği bir dönem. Daha sonra ikinci dönemde kişi... E, Evet bir Tanrı kabul ediyor ama zihninde şöyle düşünüyor Tanrı ile olan Allah ile olan ilişkisinde ben ne kadar ibadet edersem ne kadar onun dileklerini yaparsam onunla o kadar yakın olabilirim şeklinde bir yol takip ediyor. Bir üçüncü aşamada ise biraz daha kendini ön plana çıkarıyor. Yani ilk aşamalarda Allah'ı, Tanrı'yı, aşkın varlığı ön plana çıkarırken bu aşamada biraz daha kendi sorumluluklarını ön plana çıkarıyor ve diyor ki kişi yani evet Tanrı var ama benim de sorumluluklarım var. Yani ben bunları yaparsam önemli biriyim gibi düşünmeye başlıyor. Bir diğer aşamada Orada üçüncü aşamada biraz daha kendini ön plana çıkarmış olduğu aşamadan kendini geri çekiyor bu sefer. Ve diyor ki evet bağımsız olmak güzel bir şey ama bunun da bir sınırlılığı var. Şeklinde bir dengeleme yaşıyor dini düşünce olarak, dini yargı olarak. Ve en son aşamada da şunu anlıyor. Hani bizim İslami şeritimizde teslimiyet vardır ya yani ne yapsak yapalım. Ömrü Sonuçta bu bütün işleri Allah yürütüyor şekilde. Evet bir kabullenmişliğe ulaşıyor ve dini düşünceni, dini yargısını bu şekilde tamamlıyor diyerek bir özetleme yapıyor. Benim kendi çalışmamdaki Fovlar'ın aşamaları ise altıya ulaşıyor. Nispeten bunlar birbirine benziyor. Ama ayır dedici olan iki tane özellik var burada. O da Fovlar'ın ilk üç aşaması az önce ifade ettiğim aşamaları ulaşıyor. Kapsıyor yani orada da bir sezgisellik var orada da bir örküleme kişinin temsil arama yeteneği var e sonrasında e, üçüncü aşama olarak adlandırdığı e, yapay geleneksel inanç denen bir inanç var ve e, bu, bu bunu e, kişinin genellikle 11 ve 18 yaş arasında edindiğini e, bu, burada bir takdir bizim taklidi iman dediğimiz inanç basamağına denk geldiğini görüyoruz. Yani kişi evet inanıyor fakat inancını sorgulamıyor. İnancının temelleri nedir? Bunu araştırma ihtiyacı hissetmiyor. Dördüncü basamakta Fowler'a göre kişi bireysel ve bilinçli bir inanca erişiyor. Bunu da 18 yaşından sonra yapabildiğini ifade ediyor. Bu arada Fowler bu teorisini 1970'lerin sonunda ee, olgunlaştırmaya başlıyor ve 80'lerin başında e, ortaya atıyor. Ee, yaklaşık olarak 7 yıl 400 kişilik bir ekiple e, görüşüyor ve bunları derinlemesine mülakatlarla ortaya koyuyor. Yani tecrübe edilmiş fakat aynı zamanda çok da eleştiri alan da bir e, teori. E, fakat biz, benim çalışmamda e, odaklandığım iki noktadan bir tanesi bu. E, bir diğeri e, bu bireysel inanç dediğimiz inançta kişi kendi inanç temellerini bir sarsıyor. Yani ben niçin inanıyorum? İnandığım şeyler doğru mu? Tahkiki imana ulaşmak diye ben bunu e, İslam literatürüyle ifade ediyorum. Yani e, bunu yapabiliyor mu kişi? E, buna bakmak lazım. Foller'ın iddiasına göre... E, Genelde kişiler bu yapay geleneksel inançta kalıyor. Yani sorgulama olmaksızın bir inancı kabul edip ölünceye kadar o inançla devam etmek. Dördüncü basamığa çıkaranlar nadir. Beşinci basamak çok daha üst bir basamak. Bu basamakta hem kendi inancınızı kabul ediyorsunuz ama hem de diyorsunuz ki hakikat çok olabilir. Yani diğer... Ee, şeylerde yani de. Oldu. Evet. Ben tamam kabul ediyorum. Benim hakikatim doğru ama diğerlerininkileri de doğru olabilir gibi bir inanç oluşuyorsunuz. En son 6. basamakta evrensel inanç denilen inançta artık bir e, insan hakları savunucusu olarak ki bu basamağa ulaşmak hem çok zor hem de çok nadir diyor e, Folder. Onu ideal gibi gösteriyor o zaman belki de. Evet belki çok idealize ediyor bunu. Yani kişinin artık hangi dinden olursa olsun o insan hakkı için kendini feda edecek derecede e, bir e, o hakka inanma adanmışlık hissi olduğunu düşünüyor. E, buna da e, örnek gösterdi. Mesela Gandhi'yi örnek gösteriyor bu basamağa ulaşmış kişiler olarak. Özetlemek gerekirse e, İnancı çocukluktan aldığımızda yetişkinliğe kadar çok çeşitli basamaklarda izah eden teoriler var. Bunların özünde söylediğimiz gibi ilk olarak şekillenmemiş bir ilaç, inanç daha sonra çevre şartlarıyla sorgulanmadan kabul edilen bir inanç. Ve eğer yapabilirse kişi sorgulayarak kendine mal ederek edindiği bir inanç diye özetleyebiliriz. Bütün bu düşünülere baktığımızda hocam inancının belirli basamaklarla geliştiğini e, ifade ettiklerini görüyoruz. Peygamber Efendimiz'in hadisini hatırlıyoruz hemen biz. Fıtrat hadisi diye bildiğimiz hadisinde Peygamber Efendimiz her doğan fıtrat üzere doğar. Daha sonra anne babası onu e, Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar. Ee, bu hadiste bize Peygamber Efendimiz ailenin dini gelişimin şekillendirilmesindeki rolüne işaret ediyor. Ee, söylediğiniz gibi insanda bir takım bilişsel, ahlaki, psikolojik özellikler nedeniyle e, dine bakışında bir farklılaşma oluyor. Ama aynı zamanda dinin şekillenmesinde, inancın şekillenmesinde çevresel faktörlerin de çok büyük etkisi var. Evet. Ee, dini e, Dine bakışın, inancın şekillenmesindeki bu iç ve dış faktörlere e, biraz bakabilir miyiz? Evet, inanç çok karmaşık bir olgu. Bu alanda çalışanların zorlandığı ve kuşatmakta güçlük çektiği bir vaziyet. Zira az önce cümlenin başında da ifade ettiğim gibi tek boyutlu bir yapı değil. Yani dinle inancı burada yine eş tutmak durumundayız. Bilgi boyutu, duygu boyutu, tecrübe boyutu, uygulama boyutu dediğimiz boyutlarda ve bunların her birinin de alt boyutları olduğunu düşünürsek, oldukça karmaşık ve zor şekillenen bir süreç olduğunu anlamış oluruz. Fıtrat hadisine dönecek olursak sizin ifade ettiğiniz gibi, evet Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi çocuklar dünyaya geldiklerinde dini bir istidat, dini bir kabiliyetle doğuyorlar. Yani bu şu demek çocuk kendisini, öğretilen e, her şeyi alabilecek ve doğru yolu yani Allah'a ulaşma yolunu bulabilecek bir kapasitede yaratılmış. Bu anlamda dini duygu bakımından boş olmadığını düşünüyoruz. E, çocuğun e, dini duyguları doğuştan doğum dini duyguları getirmesi konusunda 3 tane farklı yaklaşım olduğunu görüyoruz biz. Bunlardan birinin, bir tanesinde ilk günah anlayışı söz konusu yani burada ki anlayışa göre çocuk günahkar doğar ve daha sonrasında yetişkinlerin görevi onu bu günahından arındıracak şekilde yetiştirmektir. Bir şekilde evet, Saint Augustine'in iddiası olan bu birinci yaklaşım, ikinci yaklaşımda John Locke'un felsefesi John Locke tabula rasa denen yani boş levha olarak ifade edebileceğimiz yaklaşımı. Buna göre çocuk dini duygu bakımından nötr doğar ve sonrasında onun artı veya eksiye gidecek olması çevre şartlarına bağlıdır. Bir diğer yaklaşımda ise bu da Jean Jacques Rousseau'nun yaklaşımı. Çocuk iyi ve saf doğar yani pozitif doğar ama daha sonrasında onun bu pozitifliğini kaybetmesi yetişkinlerin sorunudur. Ya da onların yaptıklarından dolayıdır diyor. Ee, bu o, Burada tabii hem doğuştan getirdiğimiz hem de çevre şartlarıyla çocuğun dini gelişimini, Aynı şekilde ahlaki gelişimini, aynı şekilde inanç gelişimini biz destekleyebiliyoruz. Bunları ikiye ayıracak olursak dış faktörlerde bir numaralı özellik, bir numaralı etken aile. Kişinin inancının gelişmesinde, aile içerisinde inancın yaşama biçimi, aile içerisinde anne babanın gerek kendi aralarındaki ilişkileri gerek, Allah'a atfettikleri yani Allah tasavvurları, din anlayışları, bu dini uygulama biçimleri, yaşama pratikleri bunların her birisi çocuğun inanç gelişimini etkiliyor. Hatta günlük dilde kullandıkları ifadeler bile çocuğun zihninde bir kavram gelişimine sebebiyet veriyor. Yani olumlu ya da olumsuz. Benzer şekilde çocuk okula başladıktan sonra e, kendi çevresi, arkadaş çevresi eğer bir din eğitimi kurumuna devam ediyorsa orada aldığı eğitim, camiye gidiyorsa orada gözlemleri A, dahil olduğu bu sosyal gruplar arkadaş gruplarının hepsi e, çocuğun dini gelişimini etki ediyor. E, i̇ki tane de çok e, belki her yerde zikredilmeyen özellikten, etkenden bahsetmek isterim. Bunlardan bir tanesi e, tecrübe boyutu, mistik boyut dediğimiz yani kişinin kendisinin yaşamış olduğu tecrübeler, özellikle bu dini, derinu tecrübeler de onun dini yaşantısını etki ediyor. Bunu Ayşe Şasa'nın örnekliğinde vermek isterim. Çok katı kurallarla, Alman disipliniyle ve dini, dine uzak bir şekilde büyümüş bir hanım olmasına rağmen çocukluğunda bir kez yaşadığı, Namaz kılma hadisesi babaannesi vasıtasıyla onun hayatını daha sonra kurtaran bir e, tecrübe olmuş. Bu bakın o, onun dini inancındaki çok etki e, eden bir tecrübesi. Kırılma noktası. Bir kırılma noktası. E, onun dışında bir de... E, Özel olaylar yani doğal afetler, eş kaybı ya da baba anne baba kaybı, işte deprem, yangın bu tarz olaylar da kişinin dine karşı olumlu tutum geliştirmesini sebebiyet vereceği gibi olumsuz tutum geliştirmesine de sebebiyet veriyor. Ama genelde o inancı pekiştirdiğine biz şahit oluyoruz. Bu anlamda dış faktör, iç, e, dış faktörleri aile, e, sosyal çevre, didi tecrübe ve e, Doğal afetler, başımıza gelebilecek travmalar şeklinde özetlemiş olalım. Kişinin ilanç gelişimiyle alakalı en önemli içsel faktörler ise kişinin duygu gelişimi, düşünce ve duygu gelişimi. Bunun bir kısmı yaşla ilgili, özellikle düşünce gelişiminin bir kısmı yaşla ilgili. Zira yaş kemale erdikçe daha net, daha etraflıca, daha deruni düşünebiliyoruz. Çok yönlü bakabiliyoruz. Çok efendim. yönlü bakabiliyoruz. Evet, bu. Hatta daha önce kabul ettiğimiz pek çok şeyi yanlış düşündüğümüze kanaat geçirerek, getirerek terk edebiliyoruz. Bu tabii neyle ilgili? Yine bu biraz kişinin bulunduğu ortamlarla da il ilişkili. Kişinin temas kurduğu, beslendiği kaynaklarla da ilişkili. Bir diğer iç faktör de duygu. Bu da kişinin dini düşünce gelişimine paralel olarak o dini gelişim içerisinde duygularını ne kadar beslediği, duygusal duygularını pekiştirecek ortamlarda ne kadar bulunduğuyla da ilişkili. Bu anlamda kişinin inanç gelişiminde bu duygu boyutunu ihmal etmemenin çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Çünkü bizde genel olarak şöyle bir şey var herkesin itikadı sağlam yani herkesin bir bilgisi var ama duygu boyutumuz eksik. Yani Allah'a karşı bizi ibadetten alıkoyan da belki ya da bildiğimiz şeyleri uygulamaktan alıkoyan da işte o duygu yoksunluğu. O nedenle dini konularda bilgiye vurgu yapıldığı kadar kişinin duygu boyutunun da zenginleştirilmesini bir ihtiyaç olduğu söylenebilir. İslam'da da zaten ihlasla yapılmasını Evet, İslam, daha evvel ihlas, evet. Hocam yetişkinlik dönemi bireyin pek çok açıdan olgunlaşma dönemini ifade ediyor bizim için ve bu dönemde dini inancın da biraz daha sağlam temellere oturtulduğunu, biraz daha olgunlaştığını görüyoruz. Yetişkinlerin dünyasında dini inançların e, nasıl yönlendirmeleri var? Nasıl bir yere oturuyor dini inançlar ve hayatın şekillenmesinde bu inançların nasıl bir etkisi var? Hı hı. Evet, yetişkinlik dönemi, önce yetişkinlik dönemini tanımlayarak belki başlamak lazım. Bu dönemlerin, gelişimsel dönemlerin, çocukluk, ergenlik, yaşlılık, yetişkinlik dönemlerinin tanımlanmasında oldukça farklı sınırlar gözetiliyor. Şu anda yetişkinliği mesela 18 yaştan başlayıp işte 60 yaşına kadar ki bu arada ilk yetişkinlik, orta yetişkinlik, son yetişkinlik şeklinde ayıran yaklaşımlar var. Ama biz yetişkinlik dediğimizde genelde 35-40 yaşından sonra olan dönemi kastediyoruz. Bu dönemde kişinin özellikle yapılan araştırmalarda, özellikle ülkemizde yapılan araştırmalarda kişilerin dini değerlere, dini inançlara, dini sembollere daha fazla değer atfettiği ve daha öncesinde gençlik dönemlerinde yerine getirmedikleri ibadetleri daha fazla yaptıklarını ve daha derin, bir tutumla dine bağlandıklarını görüyoruz. Bu anlamda o dönemde yetişkinlik döneminde din, yetişkinlerin hayatına anlam katan çok önemli bir faktör. Burada üç tarz yaklaşımdan bahsetmek de yerinde olur. Yetişkinlik dönemi ve din ilişkisinde batıda yapılan araştırmalarla beraber üç tane yaklaşımın olduğu ifade ediliyor. Bunlardan birincisi yaş arttıkça şeyin de dindarlığında arttığına yönelik olan geleneksel yaklaşım. İkincisi e, Hayır e, nötr olan yani stabil olan yaklaşım, Hayır dindarlık her dönemde aynı kalıyor ve yetişkinlikte artmıyor e, diye e, şeklinde ifade edilecek olan yaklaşım son olarak da tam tersine yaş arttıkça dini değerlere atıp ve dindarlık azalıyor diyen yaklaşım. Fakat e, ifade ettiğim gibi bizdeki araştırmalar geleneksel olan yaklaşımı, destekliyor. Burada şöyle bir durumu da izah etmek lazım. Peki yetişkinler neden geçmiş dönemden olduğundan daha fazla dine yaklaşıyorlar bu dönemde özellikle? Bunun sebeplerinden bir tanesi özellikle gençlik döneminde evlenme, iş bulma, hayatın meşgaleleriyle ilgilenme gibi kendilerini daha fazla kuşatan sorunlarla ilgilenmekten bu alana çok fazla vakit ayıramadıkları e, sebeplerden biri olarak sunuluyor. Bir diğer husus da Hayatın akış hızı biraz daha fazla Evet yani, yani hayatı böyle hızlı yaşıyorsunuz ve her şeyi çok fazla e, derinlemesine düşünmeye de fırsatınız olmuyor. Bir de yetişkinlikle beraber şöyle bir durum e, söz konusu oluyor. Artık çocuklara olan e, yetişkinler onlara örnek olmak ve onları da bir anlamda kendi büyüdükleri dini atmosferde büyütmek istiyorlar. Bu nedenle de dini, tecrübe, e, dini yaşantılarında dini değerlere verdikleri önemde görünür anlamda çocuklara da geçirmek istedikleri için görünür anlamda bir artışın olduğunu biz görüyoruz. Yani her halükarda din yetişkinler için önemli bir anlam kaynağı gerek kendilerini gerek geçmişte belki yerine oturtamadıkları inançlarını bilgi temelli olarak yerleştirmek için gerekse çocuklarına bunu aktarabilmek için önem atfettikleri ve daha fazla üzerinde durdukları bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Hocam inanç gelişim teorilerinden ayrıntılı olarak bahsetmiştiniz. Çalışmanızda siz Türk toplumu üzerinde e, özel olarak durmuşsunuz ve e, Türk toplumuna e, yönelik çeşitli anket çalışmalarını değerlendirmişsiniz ve bu teorilerle ilişkisini kurmuşsunuz. Tabii bu teorilerin çoğu batı menşeli olduğu için kendi tecrübelerinden hareketle oluşturulmuş kanılara varıyorlar e, ve siz bunların Türk toplumunun inanç dünyasını yansıtmada çok da başarılı olmadığını hı hı. ifade etmişsiniz. Hı hı. E, bur buradan hareket Hocam araştırmanız ve gözlemleriniz sonucu Türk toplumunun inanç dünyasını nasıl tanımlıyorsunuz? Evet yani e, tüm Türk toplumuna dair bir inanç haritası, bir inançla ilgili bir yargıda bulunmak elbette ki çok zor. E, fakat e, bu teoriler bağlamında ve, ve benim çalışmam bağlamında ben kendi gözlemimi şu şekilde ifade edebilirim. E, e, Konuşmamın arasında söylediğim üzere yani Fowler'ın kendisi bu ve diğer gelişim teorilerini ortaya koyan kişiler de kendi kültürlerinin, kendi dinlerinin, kendi yaşama tarzlarının ortaya çıkarmış olduğu bir din formu formuna göre bu gelişim basamaklarını oluşturuyorlar ve bu değerlendirmeyi yapıyorlar. Evet. Fovların kendisi metodist bir papaz aynı zamanda ve annesi ve babası da öyle. Çok e, derin bir dini atmosferden geliyor ve görüştüğü insanların e, çoğusu da büyük bir çoğunluğu da Hristiyan. Dolayısıyla en başta şunu sormak durumunda kalıyoruz e, ki bu inanç gelişim teorisinin e, ortaya koyduğu en önemli farklardan bir tanesi de inancı yüklediği anlam. Siz inancı nasıl tanımlarsanız e, inançla ilgili olarak... İnsanları e, tabi tuttuğumuz kriter de buna bağlı olarak değişecektir. Dolayısıyla biz inancı onun gibi tanımlamıyoruz ki e, onun ortaya koymuş olduğu ve buradan hareketle e, oturtmaya çalıştığı bu teorinin tam olarak bize uymuş olabileceğini söyleyelim. Bu çok mümkün değil. E, ben e, şu soruyu sor, sormak istiyorum ve cevabını bulmak istiyorum kendimce çalışmamda. E, Fowler'ın ortaya koyduğu bir bu teoride mesela taklidi ilan dediğimiz inanç çok da böyle geçerli, çok da böyle itibar edilir bir inanç olarak gözükmüyor. Ama biz biliyoruz ki çok az şey bilse de bu bildikleriyle amel eden ve e, üzerine herhangi bir şey koymadan yani sorgulamadan, şüphe duymadan da o inançla duygusal boyutta çok güzel dindarlıklar yaşayan insanlar var. Şimdi bunun kıymetsiz olduğunu iddia edebilmek mümkün değil. Ha belki bizim kültürümüzde de ayeti kelimelerden de yola çıkarak Allah'ın inancımızı daha sağlam temellere oturtmamızı istediğini ifade edebiliriz. Fakat kıymet olarak yani bu inanç daha kıymetli bu inanç daha kıymetsiz şeklinde bir basamaklama yapmak çok doğru bir yaklaşım gibi durmuyor. Allah'la kul arasında kaldığını biz düşünüyoruz. düşünüyoruz ama belki bir eleştiri olarak şunu yapmak mümkün. Yani Türk toplumunda benim sadece bu çalışmamda değil genel olarak gözlemimde şöyle bir taraf söz konusu, şöyle bir farkındalık söz konusu diyeyim. Yani dini alanı geliştirme noktasında çok biz istekli değiliz. Yani anne babamızdan aldığımız bir dini yaklaşım var ya yani bunu artıralım, çoğaltalım, buna bir şey katalımdan öteye bir çabamız çok fazla olmuyor. Biraz da belki bir korkaklık da vardır hocam. So, hani batıdaki gibi bir sorgulama sürecine girmek bir Müslüman için biraz korkutucu. Riskli bir tabi. Yani din dairesinden çıkmak gibi bir riskle Doğru, haklısınız. Insanlar... Zira inanç ve şüphenin bir arada bulunmayacağı bizde düşünülür. Evet. Bu anlamda zaten kendi dinini sorgulama sürecine girmek bir cesaret istiyor. Çoğu zaman biz bu cesareti göstermiyoruz. Ha şu da var, bu cesareti göstererek bu dünyaya daldığımızda içinden nasıl çıkacağız? Çünkü o kadar çok şey söyleniyor ki, o kadar farklı görüşler var ki bunları nasıl ayırt edeceğiz? O da ayrı bir soru. Ama en azından kendi sorularımızın cevabını bulacak kadar dini meselelere biraz ilgi duymamız ve o konularda biraz okuma yapmamız doğru kaynaklardan, Sanırım e, Türk toplumunu inanç konusunda biraz daha önü, e, ileriye taşıyabilir. E, fakat şu da var, yani kocakarı imanı dediğimiz bir imandan da bahsediliyor ve bu e, pek çok hadisi şerifte de e, bizim dikkatimize sunulan örneklerde karşımıza çıkıyor. Yani bu anlamda e, evet eleştiri yapabiliriz ama teoriler bağlamında e, Türk toplumuyla örteş, örtüşen bir to, e, teoriyi e, olduğunu ifade etmek zor. Hocam son olarak din eğitimi alanına geçelim isterseniz. Din eğitimi de insanın bütün gelişimsel süreçlerini yakından takip ediyor ve ona göre, onun gelişim süreçlerine, inanç gelişimine göre yeni yöntemler belirliyor kendince. Hı hı. Din eğitimi açısından bakarsak bu gelişim süreçleri nasıl bir yöntem izlemeyi elverişli kılıyor? Evet. Dün psikolojisinde olduğu kadar din eğitimi de inanç gelişimi ve dini gelişimle ilgileniyor. Zira bizim amacımız kişinin e, dini bilgiler vasıtasıyla dünya hayatında ve ahiret hayatında mutluluğu yakalayabilmesi. Bunun içinde hangi gelişim döneminde neyi nasıl hangi yöntemle öğreteceğimizi bulabilmek için bizim bu teorilerin e, sunduğu bilgilere ihtiyacımız var. E, Mesela çocukluk döneminde yani 4 yaştan itibaren 3 yaştan başlatanlar da var 3-5 yaş ya da 4-6 yaş şeklinde. Çocuğun dine karşı ilgisinin uyanmasıyla beraber onun seviyesine uygun olarak gerek bütün tasavvurları, bütün inançları anlatabilmek, onun hayatına derc edebilmek, onu örneklik gösterebilmenin, kodlarını biz ancak bu teorilerin çerçevesinde verebiliyoruz. Bu anlamda din eğitimi için aslında gelişimsel basamaklama bir anlamda kaçınılmaz ve zorunlu. Bunları bilmediğimiz takdirde çok ciddi hatalar yapabiliyoruz. Özellikle çocukluk döneminde. Aynı şekilde yaşlılık döneminde de, yetişkinlik döneminde de dinin etkisini az önce ifade etmeye çalıştık. Bu etkinin e, artırılabilmesi ve kişinin hayatının daha anlamlı hale getirilebilmesi için neler yapılır sorusunun cevabını da e, yine bu teoriler bağlamında keşfedebiliriz. Ama e, sadece batıdakileri değil elbette. Bizim kendi e, kültürümüzdeki insanı kamil modelinden de çünkü e, dini gelişim modeli bizde daha çok tasavvufun içerisinde işlenmiş bir konudur. E, bunlardan da e, istifade etmemiz, bunlardan da faydalanmamız gerektiğini düşünüyorum. Benim çalışmam bu anlamda o boyut ihmal eden bir çalışma da olmuştur. Kendime ait bir özelleştiri yapacak olursam. Fakat amacımız buydu. Yani bu teoriyi değerlendirmekti. Ama din eğitiminin kendi geleneksel köklerinden, İslam eğitimcilerinin görüşlerinden faydalanarak da her gelişim basamağına uygun bir din eğitimi yöntemi çıkarılabileceğini ifade etmeliyim. Evet hocam söylediğiniz şeyler daha çok sanki din eğitimi deyince biraz daha eğitmenlerin, öğretmenlerin ilgi alanı gibi duruyor ama aslında hepimiz ebeveynler olarak ya da yeni nesilleri yetiştirecek kişiler olarak bütün bu gelişim basamaklarına göre dini anlayışları yavaştan yavaştan belirli bir dereceyle vermek gerektiğini hatırlamamız gerekiyor. Elbette. Çok teşekkür ediyoruz bu akşam programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Gerek katkılarınızdan dolayı, gerek davetinizden dolayı iyi yayınlar diliyorum. Bu akşamki programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.